Sevgililer günü nutku, 14 Şubat'a 48 saat kaldı. Heyecan dorukta değerli vatandaşlar, sevgililer günü daha şimdiden vatanın anasına da yavrusuna da kutlu olsun. Evladı Fatiha'na, Horasan Erenlerine, Alparslan'a, Selahattin Eyyubi'ye, kainatın hangi köşeciğinde Türklük şuuru yaşanıyorsa oracıklara selam ederim. Geliniz bir ve biricik olalım. Muhteşem Süleyman'la hürreme kalmayan bu dünyanın Sultan Ahmet'le Kösem'e dahi yar olmadığını gördük işte. Bu mübarek günü icat eden Aziz Valentine hatırına bizimle saf durmaya hazır mısınız arkadaşlar? Bazı hat bilmezler 14 Şubat'ı neredeyse tüketimi azmettirmekten idama mahkum edecekler. Birbirlerine para harcayan sevgilileri suçluluk hendeklerine sürüklüyorlar. Yok efendim yalnızlar mahzun olurmuş. Biz yalnızların da sevgilisi değiliz sanki. Yok efendim el alemi zengin etmeye ne gerek varmış. Bire gafiller, değirmenin çarkları nasıl dönecek? Harcama yapınız ki cümle pazar canlansın. Korkmayın sizden çıkan her kuruş yine size girecektir. Bahsi geçen münafıklar çare yıldız silbe diye tutturmuşlardı. Tamam biz de hayranıyız deli kızın ama... Seçilen slogan manidardı. Neden derseniz, kalu beladan beri çare biziz arkadaşlar. Durum böyleyken çare başkalarında aranamazdı. Bu anti sevgiriler günü kampanyası faiz lobisiyle paralelcilerin oyunuydu. Neyse, kendiliğinden bozuldu. Eee, her nasıra basamayacağını öğrenmiştir artık. Olacak iş miydi yani? Etrafına gençleri almış, Şen şakrak ekonomi bozucu laflar ediyor. Yok efendim, koku alınır mıymış, mum ışığında yemek deneymiş falan fıstık. Hediye almayın, telefon edin demeye getiriyor. Tamam, reklamı yapılan o firma da bizimdir, milletindir yani. Lakin haksız rekabet olmaz. Hediyeni alacaksın önce, sonra istersen mesaj çek. Nihayetinde özgür bir ülkeyiz. Nihayetinde kandıramazsın beni parçasına ihanet etmişti bu Yıldız Hanım. Biz o şarkının orijinaline gönül vermiştik. Öyle de kalmasını isterdik. 14 Şubat'ın bu şekilde tiye alınması rikkat sahibi kalpleri rencide etmişti zaten. Benim Valentin'e kadar aziz vatandaşlarım, sizleri uyarmak vazifem yoksa bir molla Kasım çıkıp bu naçisi sigaya çeker. Derhal bütün çalışma arkadaşlarımıza ferman eyledik. Hepimiz yavuklularımız için kesenin ağzını açarak sizlere örnek teşkil edeceğiz. Ha, bizim armağanlar sizinkilerden azıcık pahalı tabii. Eşyanın tabiatı böyle ne yapalım? Nazar etmeyin ne olur, çalışın sizin de olur.''